Değerli dinleyenler merhaba. Cemre Beklentisi programının yeni bir bölümüyle yine sizlerle birlikteyiz. Bu bölümdeki başlık Üslup ve Hikmet. Üslupta hikmet ve şefkatli hekim. Velif Sözlerine şöyle devam ediyor. Bununla ilgili müsaadenizle bir hatıramı daha nakledeyim. Edirne'deyken hutbe verdiğim bir camiye birkaç hakim ve savcı da geliyordu. Hatta onlardan birisi hemşehrim olduğu için ayrı bir alaka da duyuyordu. Ben minbere çıktığımda, üslubumu muhafaza anlayışıyla falana filana laf atmama gayreti içinde oldum, olmaya çalıştım. Fakat siz belli bir zamanı kritiğe tabi tutuyorsanız, insanlar meseleyi o zaman içinde aktif olan aktörlere mal edebiliyorlar. İşte camiye gelen hakimlerden biri birkaç hutbeyi dinledikten sonra, beni böyle bir mevzudan dolayı adliyeye çağırdı. Ben adliyeye vardığımda o hakim bana şunları söyledi. Bazı imamlar, ellerine aldıkları yazılı metinleri dahi hutbede okumakta zorlanıyor. Hatta bazen yanlış okuyorlar. Cenab-ı Hak sana bir ihsan-ı ilahi olarak irticali konuşabilmek kabiliyeti vermiş. Ben birkaç hutbenizi dinleyip konuşmalarınızı bir araya getirince gördüm ki, siz falan filan hakkında konuşuyorsunuz. Hutbenizi dinlemeye bunca aydın geliyor. Ne gereği var bunları söylemenizin? Ben şimdi bütün bunları zihnimde canlandırdığımda kendi kendime, o insan camiye geliyorsa, dini, dinin güzelliklerini ona ısındırma, hikmetle ruhuna nüfuz edip, mevize haseneyle gönlüne girme imkanı varken, dal bil işare, dal bit dalale veya dal bil iktiza ile de olsa, alaka duyduğu insanları tenkit ettiğinizi düşünmesine yol açacak, fırsat verecek şeyler söylemenin ne gereği vardı diyorum. Çünkü böyle bir durumda siz lal-ü güher de döktürseniz, artık muhatabınız buna kulak asmaz. Oysaki kendi değerlerinizi sevdirmenizin yolu biraz da sineleri okşamaya bağlıdır. Firavun'a giden Hz. Musa'ya Allah Celle Celaluhu lehu lehû kavlen leyyinen Le'allehû yetezekkeru ev yakhşâ Ona tatlı yumuşak bir tarzda hitap edin. Olur ki aklını başına alıp düşünür, öğüt dinler Yahut hiç değilse biraz çekinir buyurmuyor mu? Evet, İfade ettiğiniz mevzuların doğru olması başka meseledir. O doğruyu sunuş üslubunuz başka. Mesela muhatap olduğunuz insanlardan kimi hafizen Allah balıklama küfre girmiş. Kimisi dalalet içinde yaşıyor. Kimisi de günahlar gayasına dalmış olabilir. Siz bu tür insanlara bir şeyler anlatma fırsatı bulduğunuzda, Hata ve günahlarını yüzlerine vurmamalı ve hazık bir hekim edasıyla meselelere yaklaşmalısınız. Bir düşünün. Yoğun bakıma kaldırılmış bir hastaya nasıl bir muamelede bulunur? Nasıl bir hassasiyet ve şefkatle onu tedavi etmeye çalışırsınız? İşte insaf ve merhamet sahibi bir müşrid de değişik illetlerle iniminiminleyen bir insanla karşılaştığında hastalıklarını muhatabının yüzüne çarpmak, başına vurmak yerine, ıslah ve tedavi adına ne yapılması gerekiyor, elinden ne geliyorsa onu yapmaya çalışmalıdır. Yumuşak Söz ve Açılan Kalp Kapıları Değerli dinleyenler, Yine müellif sözlerine şöyle devam ediyor. Bir rahatsızlığım dolayısıyla rehabilitasyon yaptırmak üzere yanıma gelen çok nazik ve beyefendi bir doktor vardı. Bana belki elli hareket yaptırmış ama centilmenlik ve efendice üslubundan hiç mi hiç taviz vermemiş, hiçbir fedakarlıkta bulunmamıştı. Mesela ayağımı hareket ettirmem gerektiğinde, lütfen kaldırın efendim. Bırakmam gerektiğinde, lütfen bırakın efendim. Veya sağa dönmemi istediğinde, lütfen efendim sağa dönün. Sola dönmemi istediğinde, lütfen efendim sola dönün gibi her seferinde, her bir harekette bana son derece saygı ve efendice bir üslupla hitap etmişti. Aslında bu tür durumda olan bir hasta için yapılması gereken muamele tarzı da bence böyle olmalıdır. Çünkü o tedavi sürecinde insanın canı sıkılabilir. Ve belki doktorun yanlış bir muamelesi, o insanda yeni problemlerin oluşmasına sebebiyet verebilir. Bundan dolayı hastanın güvenini sarsmama, tababete karşı onda bir tavır oluşmasına meydan vermeme, ve tedavi olacağına dair ümidini güçlendirme, onun iyileşmesi adına çok önemlidir. İşte insanın fiziki hayatıyla alakalı hususlarda böyle olduğu gibi, psikolojik ve manevi hayatıyla alakalı hususlarda da durum böyledir. Şefkatli bir hekim titizliğiyle, elinize düşen bir insanı incitmeden, kırmadan, onu nasıl eritip yumuşatacaksanız, ona göre bir üsül belirleyip, ona göre hareket etmelisiniz. Bu mevzuda takip edilecek usul adına misal olması açısından, Hazreti Ruhu Seeyidil Enam, aleyhi Elfi Elfi Salatin ve Selamın hayatından bir kesit sunayım. Uzun zaman münafıklık yapmış birisi, pişman olup doğruyu görüyor ve o pişmanlıkla resul Ekrem, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin huzuruna geliyor. O güne kadar ki sergüzeşti hayatını anlattıktan sonra, kendisi gibi düşünen, arafta, berzahta kalmış daha başka insanların olduğunu, onları da huzuru risalet penahiye getirebileceğini ifade ediyor. Ancak Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam, münafıklara karşı, hep perdeyi yırtmayacak şekilde muamelede bulunduğundan, o zatın bu teklifini kabul buyurmuyor. İşte bu çok önemli bir stratejidir. Çünkü her gün içlerinden birisinin, Efendimizin yanında yer aldığını gören münafıklar, yeni bir cephe oluşturacaktı. Daha sonra kendi yanlışlıklarını müdafaa adına değişik arayışlar içine girecek, Ağzlarından bir sürü şey döktürecek, bir yönüyle batıla felsefe uydurup batıl düşüncelerinde daha da kemikleşeceklerdi. Fakat rehberi kül, muktedayı ekmel, aleyhi ekmelü tehaya efendimiz yüksek fetanet ve firasetiyle buna fırsat vermeden meseleyi çözüme kavuşturmuştu. Böylece o münafıklar yavaş yavaş hissettirmeden İnananların yanında yerlerini alacak ve nihayet Hazreti Ruhu Seyyidül Enam aleyhi eftelü't-tahiyyat ve ekmelü't-teslimat ruhunun ufkuna yürüdüğü bir dönemde hepsi eriyip gidecek. Onlardan tek bir münafık dahi kalmayacaktı. Hususiyle günümüzde olduğu gibi enaniyetin çok ileri gittiği bir dönemde üslup adına daha hassas olmalıyız. Tevhid hakikati bizim hayatımızın gayesidir. Onun yolunda bin canımız olsa kurban ederiz. Fakat tevhid hakikatini ifade ederken bile zamanı ve şahısları iyi seçmeli. Muhatabımızın hissiyatını ve muhtemel tepkilerini nazarı itibara almalıyız. Sözlerimizle kimseyi karşımıza almamalı mahcup etmemeli ve asla ulu orta konuşmamalıyız. Çünkü meselenin ulu orta konuşmaya katiyen ve katı beten tahammülü yoktur. İşte bu çerçevede hareket etmeye hikmet. O üsluba da hakim üslubu denir. Bunun dışında kalan söz ve davranışlarsa kaba söz, kaba tavır ve kaba davranışlar demektir.